İyi ama hayvanlar acıyı insanların hissettiği gibi mi hissediyor? Belki evet, belki hayır. Ama bunun bir önemi yok. Buradaki temel mesele acı hissedip hissedemedikleri. Acı hissedebilen her varlık acıdan kaçınır, acı hissetmemeyi tercih eder ya da ister. Hayvanların acıyı insanlar gibi hatta kendi türlerinin diğer üyeleri gibi hissedip hissetmemelerinin bir önemi yok. İnsan harici hayvanların da bizim gibi acı hissettiği ve her canlının acıdan kaçındığı bilgisi ortak sağ duyumuzun bir parçası haline gelmiş durumda. Bazı insanlar hayvanlar acı hissetmiyor ya da hayvanların duyguları yok gibi şeyler söylese de Kimse buna gerçekten inanmıyor. Sonuçta hayvanlara tırnak içinde insanca davranmamızı emreden yüzlerce yıllık yasalarımız var. Bu yasalar hayli etkisiz olabilir. Ama böyle yasalarımızın olması hayvanların acıyı hissedebildiğini, acı çekebildiğini ve duyguları olduğunu bilmemizden kaynaklanıyor. Nihayetinde taşlara ve ağaçlara, ...sırnak içinde insanca davranmamızı emreden yasalarımız yok. Yine de hayvanların acıyı insanlar gibi hissetmediğini söyleyen kişiler de olabilir. İyi de ne fark eder? Tüm insanların acıyı aynı şekilde hissedip hissetmediğini de bilmiyoruz. Acıyı bir arkadaşınızın hissettiği gibi hissetmiyor olabilirsiniz... ...ama acıyı nasıl deneyimlediğinizden bağımsız olarak... İkiniz de acıdan kaçınıyorsunuz. Önemli olan da bu. Yaşamak istemediğiniz bir deneyimi yaşama ihtimaliniz var. Başka bir insanın acıyı sizden farklı bir şekilde deneyimlemesinin önemi yok. Önemli olan onun da yaşamak istemediği bir deneyimi yaşayabilecek olması. Acıyı ne kadar farklı deneyimliyor olursanız olun, yaşamak istemediğiniz bir deneyimi yaşayabilecek oluşunuz bakımından sizinle o insan arasında bir fark yok. Deneyim farklı olsa da ikinizin de çıkarı aynı yönde. Aynı şey hayvanlar için de geçerli. İnsanlar ve bitmek tükenmek bilmeyen bir iştahla sömürdüğümüz tüm hayvanlar esasen hissedebilir varlıklar. Bunun muhtemel tek istisnası da midye ve istiridye gibi yumuşakçalar. Yani hayvanlar öznel olarak algısal farkındalığa sahipler. Hissetme ve duyu kapasiteleri var. İnsanlar ve insan harici hayvanlar arasında bu açıdan bir fark yok. Tümü acıyı hissedebilen acıdan kaçınan canlılar. Deneyimler farklı olsa da İnsanlarla hayvanları acıdan kaçınmaya sevk eden güdü aynı. İnsanların entelektüel olarak daha gelişmiş canlılar oldukları için hayvanlara nazaran daha çok acı çektiğini düşünmek gibi bir eğilimin varlığını da buna eklememiz gerekiyor. Belki öyle, belki de değil. Bilişsel farklarından dolayı hayvanlar pekala daha çok acı çekiyor da olabilir İnsanlar için diş tedavisi acı verici bir şey olsa da bir köpeğin veterinerdeki deneyimi çok daha fazla acı ve strese yol açıyor olabilir. İnsanlar acının kısa sürede biteceğini bilir ve neden acı çektiğini anlar. Köpekse anlamaz ve bu da onun acısını daha şiddetli kılıyor olabilir. Son olarak şunu düşünün. Michael Beken yaptığı şeye tepki gösterdiğimizde bunun köpeklerin acıyı insanlarla tıpatıp aynı şekilde hissettiğini düşünerek yapmıyoruz. Hayvanların acı hissedebildiğini biliyoruz ve Beken yaptığı şeye duyduğumuz ahlaki öfke köpeklerle insanların acıyı aynı şekilde hissettiğini düşünüp düşünmememize bağlı olarak değişmiyor. Önemli olan hayvanların acı hissedebiliyor olması. Acıyı nasıl hissettikleri değil. Sağ duyumuz geçerli bir sebebimiz yoksa acı çektirmenin ahlaken meşrulaştırılamayacağını söylüyor. Ahlaki yükümlülüğümüz deneyimlerin benzerliği ile ilgili değil, çıkarların benzerliği ile ilgili. Ve her hissedebilir varlık deneyimleme biçimi ne kadar farklı olursa olsun acı çekmemek ister. Ayrıca geçerli bir sebep olmadan acı çektirmeme yükümlülüğünün bir varlığın gerçek deneyimiyle hiçbir ilgisi yoktur. Tüm hissedebilir varlıkların sahip olduğu bir çıkara saygı göstermek ahlaki bir yükümlülüktür.